En son Cuma namazıyla alakalı ve istihare namazıyla alakalı yapılan hatalara değinmiştik. Önemli hususlara değinmiştik. Cuma namazından sonra kılınan öğlen namazına değinmiştik. Bunları e, sizlerle beraber geçen hafta paylaşmıştık. Cuma namazından sonra kılınan sünnet namazına değindik. O sünnet namazın eftal olanının cuma namazını kıldığı yerden ayrılıp kişinin evinde ya da iş yerinde kılması olduğunu iki ya da dört vekat kılınabileceğini zikrettik. Bununla ilgili sahabeden gelen İbni Ömer ve Ebu Hurayra radıyallahu anhumun rivayetlerini sizlere naklettik. Ama insanın işi var ise cumadan sonra dükkanına ya da evine gitmeyecek ise o sünneti camide kılma İmkanından başka bir imkan bulamayacak ise ne yapar? Farzdan sonra tesbihini çeker. Tesbihatını çeker. Ondan sonra sünneti ne, yap ne yapar? Kılar. Bunu da yapabilir. Ancak eftal olanın sünneti camiden çıktıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğu üzere onu da yaptığı üzere gidip ne yapması? Evinde kılması. Sonra istihare <gülüyor> namazına değindik. İstihare namazında yapılan hatalardan bahsettik. Bugün ise bayram namazına geçeceğiz. Tabi bayram denilince akla biliyorsunuz kurban ve Ramazan bayramı. Eidul Adha ve Eidul fatır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu iki bayramı ne yapıyor? Müslümanlara müslümanlara kutlamalar için getiriyor Allah tarafından. Müslümanların sevinç günü oluyor. Bugün de Müslümanlar seviniyorlar. Tabii bundan daha önemlisi eyyamu zikrin Allah'a zikre diyorlar. Tekbirler getiriyorlar. Bir ibadet günü ve ayrıca bir sevinç günü. Bu sebeple Müslüman bir kimsenin bu iki günün dışında bu iki günün dışında bayram edilmesi caiz değildir. Yahut bugünkü Özel isimlerle, özel günlerle ifade edilen anneler günü gibi, sevgililer günü gibi, evlilik yıl dönümü gibi. Çünkü İd, Arapçada yani bayramın karşılığı olan İd kelimesi, ''Ade ye'udu, avden ve i'den, dönen, gelen, senede bir tekrarlanan manasındadır.'' Yani, Format olarak baktığınız zaman, içerik olarak baktığınız zaman biz Müslümanların kutlamış olduğu bayramlarla aynı içeriğe sahip. Sevgililer Günü. Yılda bir defa tekrarlanıyor. Yılda bir defa geliyor. Anneler Günü aynı şekilde belli bir zaman diliminde tekrarlanıyor. İnsanlar o günlerde birbirlerinin kalplerine, gönüllerine sevinç, surur, aleykümselam, mutluluk sokmaya çalışıyor. Yani Müslümanın hayatında iki tane bayram vardır. Aleyküm. Aleykümselam ve Velev ki daha sonraları insanlar ya kafirlere benzemekten, kafirlerle etkilenmekten dolayı, tesir altında kalmaktan dolayı ya da başka nedenler sebebiyle hayatlarına katmış oldukları özel günler varsa bilinmeli ki bunlar İslam dininden değildir. Mesela yaş günü. Her yıl insanın ne yapması? Yaş gününü kutlaması. Yahut dedik işte sevgililer gününü kutlaması. Anneler ne kutlaması. Yahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü, kandilini kutlaması bunlar da nedir arkadaşlar? Dinle caiz olmayan, sonradan ihdas edilmiş, sonradan ortaya atılmış şeylerdir. Bunlara ilim ehli diyor ki, zamansal bayramlar, hani bayramın biz lugavi sözlük olarak, terim olarak manasını açıklarken ne dedik? Her sene ne yapan? Dönüp gelen demek. Âde yaudu. Kurban bayramı senede kaç kere yapıyor, geliyor? Bir kere geliyor. Ramazan bayramı bir kere geliyor. İşte buna benzetilerek Aleyküm selam, aleykumullah. allah, allah Teala'nın dininde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde olmayan her şey nedir? Bidattir. Mesela Miraç gecesi. Mesela Şaban ayının 15. gecesinin kutlanması. Senede bir Şaban ayının 15'inde. insanlar ne yapıyor? Camileri toplanıyor, kutlanıyor, lokmalar yapıyorlar, helvalar yapıyorlar, tatlılar yapıyorlar. Bunların hepsi Allah Teala'nın dininde olmayan şeylerdir. Bir de mekansal bayramlar var. Ne demek mekansal bayramlar? İnsanların belli mevsimlerde, belli zamanlarda, belli vakitlerde belli bir mekana, belli bir toprağa, belli bir kabre, belli bir mekana ne yapmaları, gitmeleri. Mesela adamlar e, ne yapıyorlar? Senenin belli günlerinde kabir ziyareti yapıyorlar. Türkiye'nin türbelerini geziyorlar. Kabirlerini geziyorlar. Mesela diyorlar ki, ilim ehli diyor ki, dünyada üç tane türbe var. E, bunlar gerçekten öyle yerler ki insanlar buralara giderken, buralarda hac... Atmosferi yaşıyorlar. Hac atmosferini yaşatıyorlar insanlara. Diyorlar ki, ilim ehli Mısır'da olan Bedevi türbesi Kerbela'da olduğu söylenen Hüseyin'in radıyallahu anh'ın türbesi ve Bağdat'ta iddia edilen Abdülkadir Ceylani'nin türbesi. Yani bizim burada Eyüp Sultan'da gördüğümüzün onlarca, yüzlerce katı şeyler yapılıyor orada. Tavaflar ediniliyor, secdeler ediniliyor kurbanlar getirilip kesiliyor. Bunlar da mekansal bayram deniyor. Bunlar yani insanlar gidip ne yapıyorlar? Sürekli orayı ziyaret ediyorlar. Evet. Bayram namazı arkadaşlar İlim elinden bazıları bayram namazını vacip görmüş. Hanefi mezhebi de bayram namazını vacip görenlerden. Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah'un da tercih ettiği görüş bu. Racı olan görüşte bu yani bayram namazı nedir? Vaciptir. Ve bayram namazının kılınması sünnet olan yer neresidir arkadaşlar? Musalla. Ne demek musalla? Şehrin şehrin ortak insanların gidip açık alanda kılacağı bir yer. Bütün insanların toplanacağı, bütün insanların Tek bir imamın arkasında kılacağı bir yer. Sünnet olan bu. Bunun delillerini az sonra zikir edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela mescidi nebevide kılınan namazın faziletini ne olarak işaret ediyor? Ne olarak söylüyor? Bin namaz. Yani normal mescidde kılınan bir namaza göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde kılınan namaz bin namazdır. Ona rağmen... Aleyhissalatu vesselam bayram namazını kendi mescidinde kılmıyor. Nereye gidip kılıyor bayram namazını? Musallaya gidiyor. O namazga bayram namazının kılındığı, tüm Müslümanların toplandığı yere gidiyor. Aynı şekilde Aleyhissalatu vesselam bütün kadınların bayram namazına ne yapmasını emrediyor? Çıkmasını. Bayram namazına gelmesini. Yaşlıların, gençlerin, hatta hatta hayızlı kadınların dahi Gelmesini emrediyor. İlleti olarak da rivayette geliyor. Ta ki neye şahit olsunlar? Müminlerin duasına. Çünkü bayram günü. Dedik ki bayram günü nedir Rivayetlerde geldiği üzere zikir günü, Allah'a tekbir günü, anma günü, yeme günü. İmam Şevkani Rahimahullah diyor ki İ'lem ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem lâzeme hadis s fil-i'deyn olan metruk ha fi idin min al-ayyad nebi sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını ne yaptı sürekli kıldı ona devam etti Aleyhisselatü vesselamın bir şeye devam etmesi onu bir kere de olsa terk etmemesi o emran nase bil khuruc ileyha ve insanların bayram namazına çıkmasını emretti insanların bu bu namaza gitmeyi emretmesi Bırakın insanları insanlardan erkekleri hatta emre bi khurucun nisa al awatik ve zavati'l yaşlı genç kadınların ve hayızlı kadınların daha çıkmasını emretti. Ancak hayızlı kadınlara ne yaptı? Dedi ki namaza ne yapmayın, gelmeyin. Yani namazı kılmayın bayhanu ama gelin orada bulunun. Ve eşhedna'l hayre ve davate'l muslimin. Hatta أمر men la jilbab laha en tel entulbisaha sahibatuha min jilbabha. Asıl hadisi okuyacağız. Hatta bayram namazına gelmek için, bayram namazına katılmak için kadınlardan elbisesi olmayan kadınlara ne tavsiye ediyor aleyhissalatü vesselam? Soruyor sahabeler. Kadınlar Peygamber namaza çıkın ve kadınlarınızı çıkarın emrini duyunca sahabeler. Kadın sahabelerden bir tanesi diyor ki, Ya Rasulallah, bizlerden bazılarının elbisesi yok ne yapalım? Ne diyor aleyhissalatü vesselam? لِتُلْ <litul> بِسْحَا <bishâ uhduha> min مِنْ <cilbâbî> Ona kardeşi ne yapsın? Kendi cilbabından, entaresinden giydirsin, ödünç versin. Onu giyerek ne yapsın? Onu giyerek dahi namaza katılsın. Yani ashaba bakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı bir emri duydukları zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünnetini duydukları zaman mazur görülebilecekleri, mazeret sunacakları bir durumda dahi ne yapmıyorlar? Mazeret aramıyorlar. Diyorlar ki ya Allah'ın yani elbisemiz yok. Ne yapabiliriz? Bir çözüm arıyorlar. Bir çözüm istiyorlar. Çünkü onlar için çok değerli bir şey. Müminlerin davetine katılmak, duasına katılmak, ona şahit olmak. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki kardeşi ne yapsın? Onun arkadaşı, kardeşi en tarisini, elbisesini ödünç versin. İşte İmam İm İm Şevkaini Rahimahullah diyor ki وَهَذَا kulluhu" dallu ala an hadhihi as-salatu wajibatun wujuban muakkadan ala al-a'yan -e la ala al-kifaya bütün musaydıklarımız ne delalet eder ne işaret eder bayram namazının muakket bir farz muakket bir vacip olduğuna ve farzı ayn olduğuna kifaye değil yani ümmetten bazıları kılarsa diğerlerinin üzerinden düşer hükmünde olmadığına, bizatihi farz aynı olduğuna işaret eder diyor. İmam Eşref Kani Es-Seylul Cerrar adlı kitabında. Tabi burada başka bir hükme işaret edelim. Eğer bayram namazıyla cuma namazı aynı güne denk geliyorsa, bayram namazıyla cuma namazı aynı güne denk geldiyse, yani bayram cuma günü olduysa demek. Oluyor bu. Bayram Cuma günü ise bayram namazını kıldığın zaman Cuma namazının farziyeti ne yapıyor senden? Düşüyor. Cuma namazının farziyeti senden düşüyor. Hayatınızda hiç bu sünneti uyguladınız mı? Evet. Daha önceki derslere gelen arkadaşlar uyguladılar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam rivayette diyor ki istemem fiyom ikomu, bu da min aljuma. İşte diyor bugününüzde iki bayram bir araya geldi diyor. Cuma günü. Aleyhisselatussalam. Cuma gününde iki bayram bir araya geldi. Birincisi Cuma, birincisi diğeri bayram. Femanşa eczeahu min cuma Dileyene kılmış olduğu bayram namazı ne var. Yeter. Dileyene kılmış olduğu bayram namazı yeter. Yani Cuma namazı, Cuma günü bayram namazını kıldıysan, Cuma namazını senden düşüyor. Diyor ki ilim ehli, Ancak bir farz olan bir şey diğer farzı ne yapabilir? Düşürebilir. Bundan dolayı da malumdur ki bayram namazı nedir? Farzdır. İşte Şeyhülislam Hulusi i̇bn de bunu tercih etmiş. Hanefi mezhebinin görüşünü tercih ediyor. Yani bizim bugün hatta birisi sordu. Dedi hocam Güzel konuşuyorsun, güzel söylüyorsun da mezhepler konusundaki tavrınız, görüşünüz ne yani? Ne yapıyorsunuz? Dedi hani böyle sıkıştığınız zaman kolay geleni mi seçiyorsunuz? Yoksa delil neyse onu mu alıyorsunuz? Dedim sıkıştığın zaman kolayı seçersen ilim ehlinin sözü var bununla ilgili. Ne diyor ilim ehli? Kim diyor ruhsatlara uyarsa, tam Türkçesi, sıkıştığı zaman kolaya uyarsa, kolayın peşine giderse zındık olur diyor. Fakat te dakika Dinden çıkar Allah maazallah. Niye? Çünkü öyle hale gelir ki helalleri haram bile görebilir. Zındık olur yani. Fasık olur, zındık olur. Hatta üniversitede bir hocamız vardı. Diyordu ki eğer bir insan hevasına takılıp mezheplerin ruhsatını alırsa faiz değer. Sokaktan geçen bir kadınla da ne yapabilir? Evlenebilir. Der ki Hanefi mezhebi babasının şartını atmıyor? Veli şartını aramıyor. O zaman bu konuda Hanefi'nin ruhsatını kolaylığını alalım. İşte rivayetler var bazı sahabelerden. Şahitler de olmasa olur mu, olmaz mı filan. Oradan onu düşürelim. İbni Hazım zannedersem şahit gerek yok diyor herhalde. Şu andaki zannım. Dönüp müracaat etmek lazım. Mehir konusunda kimileri mehir konusunda ruhsat vermiş. Ee, o zaman sana ne kaldı? Sokaktan gördüğün, tanıştığın bir kıza kendi aranda nikah kıymak kaldı. Bu zındıklığa kadar götürür insanı. Peki mezhepler konusundaki mevkiimiz konumumuz ne? İşte bu meseledeki gibi Bakın, cuma, bayram namazıyla ilgili konuşuyoruz, bahsediyoruz. Delilleri söyledik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden. Ve buradan istinbat eden ilim ehelinden kimilerinin nakillerini yaptık. Dedik ki, bu konu Hanefi mezhebinin konusudur ve racih olan, tercih edilmesi gereken görüş de budur. Ondan dolayı da bu görüş doğrudur, bize göre. Yani mezhepler konusundaki tavır da böyle olmalı. Şeyh Hulusi Min Teymiye Rahimahullah diyor ki, Tercih ettik ki bayram namazı âyanlar için vaciptir. Biz diyor, tercih ettiğimiz görüşe göre bayram namazı nedir? Farzdır. Ke kavli Ebu Hanife ve gayrihi. İmam Ebu Hanife'nin ve onun gibi birçok ilim ehlinin sözü de böyledir. Vahu ahadu akval-i Şafii ve ahadu'l-kavlayn fi mes'eb Ahmed. İmam Ahmed'in mezhebindeki bir görüş, bir kabul. İmam Şafii'nin bir kavli de bir kavli de, budur diyor. Ve qaulu men la tecib. Bakın şeyh Osman tenkit ediyor. Diyor ki bayram namazının vacip olmadığını söyleyenlerin görüşü fi gayetel bu'di. Uzak bir görüştür. Öyle uzaktır ki fe inna min a'zam şa'airil Çünkü diyor bayram namazı İslam'ın şiarlarından. Belki siz bunu görmediniz, yaşamadınız. Biz Suriye'deyken Orada ilim okurken bayram namazını böyle musallada kılarlardı. Düşünün Şam kentini, kalabalık bir kent. 2-3 milyon insan var. Yaşıyor. Oradaki bütün insanların böyle bir dağ vardı. Dağın eteğinde düz bir arazi. Orada cuma namazı kılınırdı. Yani düşünebiliyor musunuz? İstanbul'u gözünüzün önüne getirin. Diyelim ki Hani nerede yapıyorlar mitingleri? Kazlı çeşmede yapıyorlar diyelim. Bayram namazını bütün Müslümanların orada kılmaya gittiğini düşünün. Yolların, tramvayların, otobüslerin, gemilerin, vapurların akın akın oraya insan taşıdığını az sonra gelecek sünnette bayram namazı kılınana kadar ne yapılır? Tekbir getirilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirilir. İnsanların sokaklarda tekbirler getirdiğini ve bayram namazını milyonların orada kıldığını düşünün. Bu bir İslam'ın şiarı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde bayram namazı böyle kılınıyordu. Ama şimdi 10 sene önceden takvimlerde bayram tarihi zaten belli. Tamam. Bayram namazının kılınacağı saat belli. İnsanlar evinden 5 dakika önce çıkıyor kolunun, kolunun altında seccadesi. Gidiyor. İmam hala vaazı uzatıyor. Ayakta bekliyor. Sonra bayram namazına niyet ediliyor. Seriyor seccadesini yere. Namazını kılıyor. Sonra Hutbeyi dinlemeden çıkıp gidiyor. Sünnet olan hutbeyi dinlemek. Hutbe dinlenmeyedebilir. Cuma hutbesi gibi değil bayram namazında. Ona değineceğiz. Bayram namazının hutbesi cuma namazının ikisi gibi değil. Evet. Demek ki az önce geçen biz meseleden de anlıyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kadınların ne yapıyor? Hadis Buhari'de Müslim'de Ahmed İmam Ahmed Müsned'inde Nesai'de Aleyhisselam diyor ki e, ümmetiye diyor ki Radiyallahu anh emarna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emretti en fil fitr kurban ve bayram namazında kadınları çıkarmayı namaza götürmeyi emretti. El avatiq ve'l huyut ve zavati'l khuduh genç buluermiş hayızlı hayız gören bütün kadınlar ne yapmayı emretti Aleyhisselatü Vesselam? Bizlere namaza çıkarmayı emretti. Fe emmel huyad. Hayızlı kadınları ne yaptı? Fe atezinlel nisa. Fe sala. Namazdan uzaklaşmalarını emretti. Demek ki hayızlı kadınlar namazdan uzaklaşacaklar. Kadınlar ne yapabilir? Bayram namazına katılabilir. Ama tabii şartlar korunarak, şartlar göz önünde bulunarak hangi şartlar? Yani kadın... İnsanların hele bayram günü özellikle dikkatini çekecek, ne yapmayacak? Kıyafetler giymeyecek erkeklerin. Parfüm sıkmayacak. Değil mi? Kıyafeti satir, örten olacak. Ama şimdi öyle kıyafetler var ki kapalı ama bir kilometreden ne yapıyor? İnsanların bakışını çekiyor. Açıktan daha çok cezap olmuş, çekici olmuş. Öyle değil. Bunlardan da anladığımız üzere ee, nedir? Bayram namazı farzu ayındır. Evet İbnül Hac el-Maliki diyor ki maliklerden, ve sünnetul mağdiye صَلَاتِ salatül bayram namazındaki diyor uygulanan sünnet an takuna fil musalla nerede olması musallada olması boş alanda olması boş arazide olması Lianen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki salatun fi mescidi hada afdal min 1000 salat fi mescid haram Benim bu mescitte kılınan namaz Peygamberimizin mescidine-i kılınan namaz Mescidi Haram hariç diğer mescitlere göre bin sevap daha faziletlidir. Diyor ki bu maliki İbnül Hazc diyor ki bunu söylemesine rağmen aleyhissalatu aleyhi vesselam ne yaptı diyor Mescidinde kılmadığı namazı çıktı musallaya gitti musallada kıldı. Bu da neyi gösteriyor? Namazın, musallada kılınmasının daha eftar olduğunu ve sünnet olanın bu olduğunu söylüyor. Dört mezhebin görüşü de bu arkadaşlar. Hanefi mezhebine göre de bu sünnet. Eftar olan bu. Ama nedir? Unutulmuş, terk edilmiş bir sünnet. Unutulmuş, terk edilmiş bir sünnet ve öyle bir sünnet ki zahir. İslam'ın şiarından olan bir sünnet. Deminden bahsettik ki yolların bayram günü dolup taşmasından bahsettik. Bu İslam'ın bir güzelliği. Yani Müslümanlar o günü böyle kutluyorlar. Aynı şekilde fetava-i Hindiyye de bu şekilde naklediliyor Hanefilerden. El-huruç ila'l-jubbane fi salat'il-id sünnet. Mısr'a çıkmak, bayram namazına, musallaya gitmek, çıkmak diyor sünnettir. Ve ala hada amme'tu'l-mashaikh, diyor mashaikh-i ilmi ehlinin Hanefilerden ilmi ehlinin umumu bu görüştedir. Dediğimiz gibi İbn Kudame, Hambeli'lerden diyor ki es-sunnetu en yusalli'l-id Fil musalla. Sünnet en yusalla l-idu fil musalla. Bayram namazının musallada, namaz gâhta kılınmasıdır. Ama Rabi zâlike, sabeden bunu kimler emretti? Ali radıyallahu an, Ve istahsenehu l-evza'i tabi'inden evza'i. Ve ashabur ray, Hanefi mezhebi. Ve ve ibn munzir. i̇bn munzir'in de görüşü budur. Yani e, sünnet olan budur. Bayram namazına giderken dedik ki ne yapmak? Tekbir getirmek. Yine bu işin bir şiarı. İslam dininin gözüken, insanlara göstererek yapılması gereken bir ibadeti. Zühriden rivayetle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekrucu yevmel fitr" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, tabi bu mürsel bir rivayet. Ramazan bayramında çıkardı. bir Tekbir getirirdi. Hatta ya'tiyel <gülüyor> musalla, namazgaha gelene kadar. Ve hatta yakziyel salah, namaz kılana dek. Ve eza kadas salah, namaz bitince Ramazan bayramında ne yapardı? Kataat tekbir, <gülüyor> tekbiri keserdi. Kurban bayramında biliyorsunuz, daha önce söylemiştik tekbirler. Ne yapar? Zilhicce ayının girmesiyle başlar. Bayram günlerinden terbiye gününün son gününde ikindi namazından sonraya kadar devam eder. Şey olanlar, mutlak mı olarak. Bunu söylemiştik. Tabii, tekbir getirirken dikkat edilmesi gereken başka bir husus, böyle koro şeklinde, cemaatle yapılmaması. Allahu Ekber, Allahu Ekber bir ses, bir mikrofon, arkadan bütün insanlar. Hayır. Çünkü bu bir zikir. Meşru olan herkesin kendi zikrini çekmesi. Ve, böyle koro halinde yapmaması. Bu da önemli bir husus. Bayram namazından önce ve bayram namazından önce ve sonra ne yoktur arkadaşlar? Sünnet namaz yoktur. Yani bazı bölgelerde, bazı ülkelerde insanlar ne yapıyorlar? Bayram namazına çıkmadan önce evlerinde iki rekat namaz kılıp çıkıyorlar. O evet, bayram namazının döndükten sonra iki rekat namaz kılıyorlar. İbn Abbas radıyallahu anhum'a diyor ki. Ana Nabiye sallallahu aleyhi ve sallam, صلى يوم الفطر ركعتين. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazında ne yaptı? İki rekat kıldı bayram namazına. Ve lem yusallı kabla ve la Bayram namazından ne önce ne de sonra hiçbir namaz kılmadı. Yani insan gelip böyle bayram namazından önce iki rekat namaz kılayım diye bir namaz kılamaz. Ya da bayram namazını kıldık, iki rekat da şurada namaz kıldım. Diyemez. Bu rivayet İmam Bukhari'de ve İmam Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de geçmekte. İbn-i Hacer Rahimahullah diyor ki Velhasıl, özet olarak sonuç, enne salatel id bayram namazı, lem yesbut leha sünnetun ve la ba'deha ne öncesinde ne de sonrasında bir sünnet yoktur. Hilafen limen kâseha alel cüm'a kimilerinin cuma namazını kıyas etmelerine hilafına kimileri Cuma namazına kıyas ediyorlar bayram namazına Çünkü Cuma günü de bayramdır. Cuma namazı da diyorlar. O gün müminlerin iki rekat kıldığı bir namaz. Sonrasında namaz var mı? Var. O zaman diyorlar bayramada ne yapalım? Kıyas. Ama bu kıyas ma'al farik. İkisi arasında fark var. Nas var. Aleyhisselatü Vesselam namaz kılmamış. Bununla ilgili. İmam Ahmet İbn-i Hanbel Rahimahullah diyor ki Leyse qablel iydi ve la ba'dahu salatun khat. Bayram namazından ne önce ne de sonra kesinlikle namaz yoktur. Sallallahu aleyhi Bu şekilde diyor. İbn Kayyim rahimehullah diyor ki: "Ve lem yakun huwa sallallahu aleyhi ve sellem ve la ashabuhu yusalluna idhan tahu ila al-musalla qabla Ne sallallahu aleyhi ve sellem ne de ashabı musallaya, namazgaha geldiklerinde namazdan önce yahut namazdan sonra ne yapmazlardı? Böyle bir sünnet okulmazlardı. Namazıya gelindiğinde, usallaya gelindiğinde bayram namazı için ezan okunur mu arkadaşlar? Okunmaz. Nerede birdatı hasen? Bid'ati hasene çırpkanını yapan insanlar. Yani ne zararı var? Burada İslam dininin temel prensiplerine aykırı olmayan her şey güzeldir diyen insanlar bile bayram namazında ezan okunur mu diye sorulduğunda ne diyorlar? Yok, okunmaz. Kardeşim ne zararı var? Okuyalım sizin mezhebinize göre, sizin e, bidati i hasene algınıza göre. Okunması lazım. Niye okumuyorlar? Peki niye kabul etmiyorlar? Sünneti olan hırslarından mı? Sünneti olan bağlılıklarından mı? Hayır. İnanın atalarından, dedelerinden görmedikleri için. Şayet hocaları, ataları, dedeleri yapıyor olsaydı yaparlar. yaparlar ve ona birçok da delil ararlardı. En basitinden derlerdi ki ya kardeşim beş vakit için neden okumuyor muyuz? Okuyoruz. Ya bu da bir namaz mı? Namaz. Buna da insanların davet edilmesi lazım mı? Lazım. O halde bırakın da okuyalım. Diğer bidatlarda yaptıklarını yaparlardı. Ama dinleri taklit olduğu için, dinleri atalar dini olduğu için, heva heves olduğu için, gönüllerine hoş ne geliyorsa onu yaptıkları için ne yapıyorlar? Atalarının yaptığını, gördükleri şeyleri yapıyorlar. Eğer o konuda buldukları bir şey yoksa asıl itibariyle doğru üzerine kalmaya devam ediyorlar. Peygamber aleyhisselatü vesselam zamanında bayram namazı için ezan okunmamış. Bu da onlara bir diye olarak söyleniyor ilim ehli tarafından. Deniyor ki siz o zaman söyleyin bakalım bayram namazından önce ezan olur mu olmaz mı? bazıları bu geceyle bayram gecesiyle alakalı yani Kurban Bayramı'ndan önceki Arefe günüyle yahut Ramazan Bayramı'ndan bir önceki günle alakalı uydurma hadisler rivayet ediyorlar. İnsanları o gece ibadete kaldırmak için, o geceye has o geceleri ihya etmeleri için. Mesela diyorlar ki "Men ahya laylatal fitri ve'l-adhha lam yamut kalbuhu yevme tamutul kulub." Diyor ki hadiste, uydurma hadise Ramazan bayramı ve kurban bayramı gecesi. Kim bu geceleri ihya eder, kim bu geceleri ibadetle geçirir ise kalplerin öldüğü kalplerin öldüğü gün diyor, onun kalbi ne yapmaz? Ölmez. Yani gafil olmaz. O kalbi onun diridir. Bu hadis uydurma bir hadis. Evet. Cuma şey, Bayram günü e, Hutbe hatipler neyle başlar? Bayram hutbesine. Neyle başlar? Tekbirle başlar. Tekbirle başlar. Değil mi? Allah-u Allah-u Ekber Sünnet ne peki arkadaşlar? Sünnet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yine Cuma hutbesinde olduğu gibi hamdeleyle Salvaleyle başlaması. Diyor ki İbnül Kayyim Rahimahullah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem yeftati'u hutabahu kulleha bilhamdilillahi. Diyor ki İbnül Kayyim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbelerinin tümüne neyle başlardı? Hamdeleyle. Elhamdülillah. İnnelhamdülillah diye başladı. Ve lem yuhfaz anhu ti hadisin vahidin ennehu kâneftatehu hutbeteyl-i'deyn bit tekbir. Nebi aleyhissalatü vesselam'dan hiçbir hadiste onun bayram namazlarına tekbirle başladığı varit değildir. Rivayet olunmamıştır. Diyor. Şeyh Hulusi İbn-i de Doğru olanın bu olduğunu söylüyor. Evet. Bayram namazıyla alakalı söyleyeceğimiz hususlar e, bunlar e, diğer bir konumuz seferilik konusu. Biliyorsunuz seferilik allah Teala'nın yolculuğa çıkan, misafir, yolcu hükmünde olan insanlara namazda namazlarını, namazlarını, dört rekatlık namazlarını, iki rekat kılmalarına vermiş olduğu bir ruhsat hükmüdür. Tabii bir de cem etme meselesi var. Namazları cem etme meselesi var. Ki bu sadece seferilikle alakası olan bir mesele değildir. Zaruret halinde de ne yapılabilir? Ee, namazlar e, cem edilebilir. Bu hussta deyince önümüzdeki hafta olan Namazların cem meselesine. Yani öğlenle ikindinin ve akşamla yatsının cem edilmesi meselesine. Tabi şianın yaptığı gibi değil. Şia nasıl yapıyor? Keyfi. Öğlenle ikindi, akşamla her zaman seferde ve hadarda ihtiyaç olmadan her zaman yapıyorlar. Tabi ehl sünnet cemaat bu şekilde değil. Onun şartlarına değineceğiz. Tabi seferde insanların birçoğunun ne yaptığını görüyorsunuz. Sefer hükümlerini bilmediklerini görüyorsunuz. Adam sefer seferi olmuş. Hala dört rekat namazların dört rekat olarak kılıyor. Dört rekat olarak kılıyor. İlim ehlinden tercih edilen görüş, tercih edilen görüş, seferde namazların kısaltılmasının vacip olduğu görüş. Yani Şeyh Hulusi Sabin de bu görüş tercih ediyor. Hanefi mezhebinin görüşü de bu. Yani vacip diyor ilim ehli. Kimi ilim ehli de sünnet-i diyor. Yani bir insan bir insan sefere çıktı, yolculuğa çıktı. Öğlen namazını dört reket kılmaya devam ediyor. Bir görüşe göre farzı terk ediyor kınaşlamış oluyor. Bir görüşlere göre sünnet-i müekkedeyi terk etmiş oluyor. Yani hoş bir şey yapmıyor. Allah'ın sana vermiş olduğu bir ruhsat. Hadiste geldiği üzere Nebi Vesselam ne diyor? Allahu Teala Allahu Teala azimetlerinin yani emirlerinin yapıldığını sevdiği gibi, onlardan hoşlandığı gibi ruhsatlarının vermiş olduğu izinlerin de yapılmasından hoşlanır, onları sever. Bu da önemli bir husus. Yani bazı kendini bilmez insanlar diyorlar ki bu çağda da var onlardan. İlim ehli bundan önceki çağlarda da bahsetmiş. Ya diyorlar kardeşim uçak var, vapur var, otobüs var, hızlı tren var. Ya bütün bunlardan sonra hala ne seferiyle kökü diyen insanlar var. Seyyid Sabık diyor ki biliyorsunuz Fıkıh-ı adlı kitap var. Mısırlı bir alim. وَيَسْتَوِي فِي ذَٰلِكَ اَسْسَفَرُ فِي الْطَائِرَةِ Ou la quatrie, comme il est dit, le voyage et le reste, celui qui fait un travail qui consiste à voyager tout le temps, Yani diyor ki, trenle yapmış olması, uçakla yapmış olması bir şey değiştirmez. Bir şeyi değiştirmez. biliyorsunuz Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de: "وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ li terkebuha Allah Teala el hayl atları vel bigala katırı vel hamira e şey ne yaptı li size binmeniz için verdi li terkebuha ve zîneten, ve bir süs olarak süs bakıyorsunuz böyle bugün insanlar maddi durumları iyi olan insanlar güzel yetiştirmiş atlar alıyor ona bakıyor ona biniyor filan milyon dolarlarını yatırıyor diyor ki ayetin devamında ve Allahu Teala ve yaratır. Ma la sizlerin bilmediğiniz birçok şeyleri de yaratır. O gün hitap ettiği insanların bilmediği uçaklar, bilmediği hızlı trenleri ne yaptı Allah Teala yarattı. Bizim yarın bugün bilmediğimiz birçok şeyi de Allah Teala ne yapacak? Yaratacak. Ondan dolayı seferi hükmü o gün neyse bugün de kalmaya devam edecek. Yani aslında yine tek değişen pek bir şey yok. Uçakla bile gitsen Çin'e, Pakistan'a, başka bir yere uçağın gece saat 3'te, 4'te havaalanına 2 saat önce gidiyorsun. Roterin yaptığını düşün. İndiğin yerdeki zahmeti düşün. Orada pasaportun mühür vurulmasını, sırada beklemeni düşün. Çantanın gelmesini, kaybolmasını düşün. Yani meşakkat ediyorsan aslında yine meşakkat var. Ama meşakkatin sureti, şekli değişmiş durumda. Ama seferilik hükmü arkadaşlar? Bakidir. Seferilik hükmü bakidir. Kimse ne yapamaz? Kimse kalkıp da çağ değişti. O gün insanlar develer üstünde gidiyordu. Bunu ben kendi kulağımla duydum. Kendini bilmez insanlar bunu söylüyor. O gün insanlar develer üstünde, güneşin altında, toz toprak içinde gidiyordu. Bugün o meşakkat yok. Ondan dolayı Ondan dolayı namazlarımızı dört dakika kılıyoruz diyen kendini bilmez insanlar var. Ki bunları söyleyenlerin bir çoğu da Hanefi mezhebine mensup. Hanefi mezhebinde vacip. Seferi, namazı iki rekat kılmak vacip. İşlerine geldikleri zaman Hanefi mezhebine muhalefet ediyorlar. Kendi reylerine, kendi Hı. felsefelerine. Birisi sahih sünneti bulduğu için Hanefi mezhebini terk edip sahih sünnete uyduğu zaman diyorlar ki sen sapıksın. Ya kardeşim, konuyla alakalı sahih hadis gelmiş. İlm bunu almış, ilm bunu amel etmiş. Hatta Cumhur, çoğunluk bunu söylemiş. Benim bununla amel etmemde bir beis nasıl görebilirsin? Ki sen kendi kafana göre bir şey uydurmuşsun. İlim ve icma ettiği bir hususta ne yapıyorsun? Aykırı bir görüş söylüyorsun. Kendi mezhebini takip ediyorsun. İcmaya muhalefet ediyorsun. Kalkmışsın bir de sapıklıktan bahsediyorsun. Heve, bu heva arkadaşlar. Kendini bilmemezlik. Hevadan ve kendini bilmemezlikten başka bir şey değil. Evet. Aişe Radıyallahu Anha diyor ki: "Furi furi da faradallahu as-salate hayne faradaha rak'atayn rak'atayn Diyorsunuz diyor ki Aişe Radıyallahu Anha. Allah Teala namazı farz kıldığında ilk namaz farz kıldığında namazlar seferdeyken, seferdeyken ve hadardayken ne demek hadar? Mukimken, sefere çıkmamış haldeyken namazlar kaç rekattı arkadaşlar? 2 rekattı. Yani farz olarak 2 2 kılınıyor. 2 rekattı. Namazlar 2'ydi. Diyor ki Ayşe radıyallahu O ve sefer. Seferilik namazı iki olarak bırakıldı. Ve zide fi salatü hadar. Mukim olarak kılınan namazlara iki eklendi. Yani öğlense kaç oldu? Dört. İkindiyse? Dört. Yatsıysa? Dört oldu. Demek ki seferi olan kimsenin namazı asıl üzerine kaldı. O asıl da iki reket olması. Ve o da iki reket olarak ne diyor Ayşe radıyallahu Fars kıldı diyor Allah onu. Demek ki demek ki seferde biz aslında asıl olan asıl, asıl olanı kılıyoruz. iki. Sonradan seferilik namazına ne yaptı? iki daha eklendi. Mükim namaz oldu. Bir de böyle boyutu var yani. Seferiliğin hikmeti sadece meşakkatle de değil yani. Asıl olan iki. Sen asla asla dönüyorsun seferiyken. Sen bize, bırak bize uçaktır, devedir felsefesin sen. Bu hadis e, ve Müslim'de, Ebu Davud'da ve Nesai'de geçmekte. Yani. İbnül Kayyim, Şeyh Hulusi Amin öğrencisi İbnül Kayyim'in görüşü de e, aynı Hanefi mezhebinde de olduğu gibi nedir arkadaşlar? Vacip olmasıdır, farz olmasıdır. Seferlikle namazın kısaltılması. Tabi bazıları seferilikle alakalı mekan yani mesafe tahdidinde bulunuyor. İşte 70 kilometre diyen var, 80 diyen var, 90 diyen var. Gün sınırlaması getirenler var. Bunların e, muhakkik alimler katında bir itibarı yok. Yani e, diyorlar ki ilim ehlinde muhakkik olanları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde ve ne de allah Teala'nın kitabında seferilik hükümlerinden bahsedilirken ne yapılmıyor? Sen şu kadar gidersen seferi olursun. Sen şu kadar gittiğin yerde kalırsan seferi olsun, olursun. Sınırlaması yok. Yani hatta bazı diyor ki işte bazı mezhepler diyor ki 85 kilometre. Adam diyor 84 kilometre. Bir tanesi 84 kilometre gitti. Bir tanesi 85 gitti. Hatta Şeyh Kuluşsam İmrün Tekimi e diyor ki bir adamı düşünün. Bir adamı düşünün. 85'e gelmiş. Orada konaklayacak yaptığı zaman yarısı 85'te yarısı 84'te ne yapacaksınız diyor. Veyahut da 84 ile 85 arasında olan adamın arasında fark ne var? Yani bu bunda, bunun bundan ne farkı var? diyor. Gerçekten doğru söylüyor. Madem delil yok, değil mi? Kur'an'dan, sünnetten delil yok. E, çektikleri sıkıntı aynı. diyorlar. Diyor ki örf. Yani örfen Seferi, yolculuğa çıkmış sayılan insan, seferidir. Bir alemin şey aklıma geldi, tabii örfen diyor ki, örf peygamberin örfünde öncelikle. Ve sonradan da insanların örfünde olan. Tabii örf derken şu değil diyor, mesela adam sınırdan sınıra geçiyor, ülkeyi değiştiriyor. Ama diyor, pasaportu olmadığı için, kaçak yollarla gittiği için diyor ki, diyor, sen diyor, örfen ne yapmadın? <gülüyor> Hukuki, yasal bir yolculuğa çıkmadın, seferi olmazsın. Öyle bir örf değil. Yani örfen insanların baktığı zaman diyor ki bazı ilim Şimdi sana baktığı zaman, sen söylediğin zaman, gideceğin yeri söylediğin zaman ne zaman yolculuğa çıkacaksın? Ne zaman yola çıkacaksın? Değil mi? Bizim Türkçe'de de var. Bu Türkçe'de de var. Yani safara kelimesiyle Arapça'da. Zehebe kelimesi arasında fark var. Safara sefere gitmek demek. Adam diyor ki mesela ben diyor yarın Boldu'ya gideceğim. Ya diyorsun ki yola kaçta gideceksin? Biletini aldın mı, değil mi? Ama adam dediği zaman Tuzla'ya gideceğim, diyor mu biletini aldın mı diye soran var mı? Yok. Örf. Örfen. Kalınacak süre de aynı şekilde. Kalınacak sürede. Kimisi var 15 gün diyor, kimisi var 4 gün diyor, kimisi var 20 gün diyor. Bununla alakalı belirleyen ne yok? Bir. Süre yok. Soruları biraz sonra alacağız. Unutmayın. İmam Eşşenqiti Rahimahullah diyor ki edva beyan tefsirinin sahibi. Akvel akvali fîmâ yazhâr lî hüccah hüve kavlu men kâl. Diyor bu görüşlerden, yani seferilikle alakalı görüşlerden en güçlü olanı, hüccet olarak, delil olarak en güçlü olanı inne kullama mâ yusemmâ seferan ve qasiran toksaru fihi ssalatu itlaqis safar fi'nusus diyor erfen erfen sefer olan yani yolculuk ismi verilen her şey nedir diyor seferiliktir ve ki mesafe kısa olsa bile yani 80'in altında 60 olsa bile 50 olsa bile nedir diyor bu seferiliktir ve namaz burada ne yapılır diyor kasr edilir kısaltılır çünkü diyor naslarda, delillerde buna ne denmekte? Sefer denmekte ise seferinde neler var? Ruhsatı var bununla alakalı. Evet. Peki seferi hükmü ne zaman başlar arkadaşlar? Seferilik hükmü kişinin yaşamış olduğu beldenin, yaşamış olduğu köyün binalarının bittiği andan itibaren, çadırlarının bittiği andan itibaren başlar. Oradan geçtikten sonra artık seferilik başlıyor. Yani adam Bolu'ya gidiyor. Artık Tuzla'dan çıktıktan sonra Gebze'den Gebze'ye geldikten sonra orada artık ne yapıyor? Seferilik başlıyor. Yaşamış olduğu şehrin ne yapacak? Binaları bitecek. İlim elinden bir çok söz var bunlarla alakalı. Cumhur'un görüşü de bu. Ee, İmam Şanqiti, rahim diyor ki, ibtidi ul Musafer ul Qasra, ıda jawa zabuüt beldehi, bi an xarja min beldeki kullihi, vıla yaxsır fi beeti ıda nefs sfer. Musafer yolcu namaz kısaltmaya ya, yaşamış olduğu beldenin kentin evlerini geçtikten sonra başlar diyor. Bütün diyor, kenti bitirmiş olur. yani kentten çıkmış olmasıyla başlar. Evindeyken ne yapmaz? Kısaltmaya başlamaz. Yani ben şimdi bugün akşam yolculuğa çıkacağım. Sabah saat dokuz, kahvaltıyı yapmış. Öğlen namazını iki rekat evde kılayım. Sefere niyet ettik ya, diyemez. Yolculuk ne zaman başlar? Bulunduğun kentten, bulunduğun şehirden çıktın. O zaman ne yaparsın? Seferilik hükmüne başlarsın. İmam-ı Nevi Rahimahullah وَامَّ ابْتِدَاءُ الْقَصْرِ فَيَجُّزُ مِنْ حَيْنِ يُفَارِقُ بُنْيَانَ بَلَدِهِ اَوْ خِيَامَ قَو كان من اهل الخيام olduğu şehrin binalarını geçtikten sonra yahut çadırda yaşayan bir insansa çadırlarını geçtikten sonra başlar diyor. Aynı şeyi söylüyor. Cumhurun görüşü de bu. Eee İbn Kudame diyor ki: "لو كانت قريتان متدانيتان فاتصل بناء واحدهما بالاخرى فهما كالواحده." Bunu önemli bir hususa değiniyor. İmam İmam İbn Kudame Şayet iki köy birbirine yakın, tek bir köy olmuş. Mesela bizim köy var şeyde, Çorlu'da, Pınarbaşı köy var. Bir de öbür köyün adını unuttum şimdi. Yan yana var. Yan yana olmuştur iki ayrı köy. Artık bunlar tek bir köy hükmünde diyor. Tek bir köy hükmünde diyor yani. Ve illem yittasil fel kullu qaditun hukmu nefsiye. Şayet ikisi birleşik değilse, bitişik değilse, arada boşluklar, mesafeler varsa o zaman diyor her birinin ayrı bir hükmü vardır. Yaşamış olduğu köyden çıktığı andan itibaren ne yapar? Ee, seferilik hükmü başlar. Ne zaman şehrine döndü, ne zaman yaşamış olduğu kente döndü, girdi. O andan itibaren seferilik hükmü biter. Yani artık namazlarını kısaltamasın. Namazlarını cem edemezsin. Çünkü seferde de ne yapabiliyorsun? Namazlarını cem edebiliyorsun. Yani öğlenle ikindiği, akşamla yatsıyı ya öğlen vaktinde, ikindiği öğlen vaktinde ya da öğleni ikindi vaktinde. Akşamla yatsıyı da ya yatsıyı akşam vaktinde, akşamı kıldıktan sonra ya da akşamla yatsıyı yatsının vaktinde. Önce akşamı kılarak cem ediyorsun. Bir ruhsat. Herhalde bazı zamanlarda böyle yapman gerekiyor. Adam buradan umreye gidiyor. Uçağa saat şu anda ikinci ezanı kaçta okunuyor? İkiyi. İki buçuk okunuyor. İki yirmi geçe adamın uçağı kalkıyor. 2.20 geçe kalkacak. Medine'ye iniyor beşi yirmi geçe. Akşam ezanına vakti. Diyor ki şimdi ya 10 dakika önce ben namaz kılamam diyor? Biz Hanefi mezhebine bağlıyız. Öğleni kıldık, ikindi vaktiye girmedi. Ne yapacağız? Namazı kazaya bırakacağız diyor. İşte bu mezhep tanısı bu. Birçok delil var. Namazın cem'i ile alakalı. Bunun ruhsatı ile alakalı. Aleyhisselatü Vesselam'ın cemettiğiyle alakalı. Ashabtan bununla alakalı. Birçok rivayetler var. Al bu ruhsatı, bununla amel et. Dinden mi çıkacaksın? Hayır. Yok. Ama ne yapıyor? İlla koca koca sakallı insanları görüyoruz. Medine havaalanına bir iniyoruz. Akşam vakti olmuş. İkinin namazlarını kılmamışlar. Ya da uçakta kılmaya çalışıyorlar. Ya da indikleri zaman kaza, kaza ediyorlar. Umre'ye geliyorsun. Şunun fıkhını bir öğren. Diğer görüşler neymiş? Bir bak bakalım. Karıştır. Artık bundan zor değil ki. Ya, bunu anla. Anlamak da zor değil yani. Biz sana miras hukuku bahsinden bahsetmiyoruz. Namazların cem edilmesi. Rivayetlere bak. Amel et. İşine geldiği zaman hacda amel ediyorsun. Haçta müzdelife ya vakfe yapmak Hanefi mezhebine göre vacip. Güneşin doğmasını beklemen, doğa etmen lazım ama diyorsun ki burada şafi'i takip edelim. Niye? Çünkü fazla kalırsak otelimize geri dönemeyiz. Kabe gideriz kalabalık olur, eziliriz. Kalabalığa kalmayalım. Burada Şafii'yi takip edelim. İşine burada öyle geliyor. E burada da işine böyle gelsin. Ama yok. Evet. Bununla yetinelim şimdilik. Önümüzdeki hafta yine aynı konulara, sefer konularına e, seferde ve sefer dışında cem etme konularına değineceğiz. Konuyla alakalı sorular alalım. Önce buradaki arkadaşlardan. Sağ tara bu taraftaki arkadaş Ender abi önce bir şey soracaktı. Oradan böyle gelelim. Evet. Evet. Hıh. -hı. geldik, İstanbul bitti. Geldik, İstanbul bitti. Hı -hı. Çorlu'da seferiz, evet. Dönlük evet. girdik mi? Silivri'ye girdiysek İstanbul hükmü yani. Çünkü Silivri'ye artık buradan çıktığımız zaman Hadımköy falan bunlara birleşti Yani İstanbul, şey bugün bizim örfümüzde de. Silivri İstanbul'dan. Buradan bir belediye otobüsü gidiyor oraya. Yani varsa, varsa ya biz tamam. Tamam. İstanbul'a Ta yani İstanbul İstanbul geldiğiniz, geldiğiniz için tam kalacaksınız. Çünkü sen artık mukim oldun. Evet, o namazın vakti sen seferdeyken girdi. Sen seferdeyken girdi ama sen ne yaptın? Ee, İstanbul'a geldin. İstanbul'da mukim oldun. O seferi <gülüyor> dört kılacaksın. Evet. Şimdi böyle üç tane sorun var. Evet. Yani gün konusunda pek bir şey yapmadık. Yani gün konusunda durmadık. Yani Kaçtın, ne kadar da süre var mı? Evet. Bir ay, i̇ki ay, iki ay, üç ay falan. Yani Günle ne? alakalı dediğimiz gibi günün de mesafe gibi neyi yok? Belli bir tahdidi, belli bir sınırı yok. E yine ilim ehlinden bazıları aynı örneği veriyorlar bu şeyle alakalı, mesafeyle alakalı. Diyor ki, şimdi 15 gün sen şey koymuşsun, seferilik zamanı koymuşsun. diyor ki 15'i geçen muki hükmünde olur, seferli bitmiş olur. 14 seferi hükmündedir. Diyor, bu ikisi arasındaki fark ne? Yani iki tane adam düşünün. Aynı otelin aynı odasında kaldığını düşünün. Birisi 14 gün kalacak, niyet etmiş, 14 gün kalmayacak. Birisi 16 gün kalacak. Çünkü 14 ile 16 kalanın arasında ne fark var? Diyorlar ki, yani eğer muvatın, orayı vatan edinmeyecek, mukim olmayacaksa, kaldığı sürece seferidir. Sahabelerden var, Azerbaycan'da gidip 6 ay kalıp ne yapan seferi namazı kılan. Onun için yani e, sürenin de şeyi yok tahdidi yok. Evet. hocam e, seferde insanlar namazı kısa, namazı kısaltıyorlar ama sünnetleri kılıyorlar. sünnetleri kılıyorlar. Evet seferde e, sünnet olan sünnet olan namazların sünnetlerini kılmamak. Sabah namazı ve vitir hariç. Sabah namazının ilk sünnetini ve vitri seferde <gülüyor> kılıyoruz. Ancak ancak ancak ee, diğer namazların diğer namazların sünnetlerini ne yapmıyoruz? Kılmıyoruz. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem seferdeyken ne yapmıyor? Bu namazların sünnetlerini kılmıyor. Evet. Şunu soru. soru. <gülüyor> Bazen işte arkadaşlarla beraber toplanıp uzak diyorum, teki veya ateşli işte İstanbul'da şöyle küçük bir de piknik tarzı Hı. geziler düzenir. Bu or yani örfen veya kendi aramızda bu hissiyatımız bir sefer değilmişti. Yani sanki bir küçük bir gezinti gibi geliyor bize. Yani akşama döneceğiz gideceğiz ve akşamı döneceğiz. Hı. Burada şimdi yani hissiyat yani. olarak. Şimdi şöyle hissiyat olarak değil, ama bir yol. Şimdi... Gezinti olsa dahi şey, Sabık'tan da naklettiğimiz üzere Diğer ürün de Burada buna sefer deniyor. Niye sefer deniyor? Çünkü sen Tekirdağ, yani gece dönsen bile Sen şehirler arası gidiyorsun ee, Yani bir yolculuğa çıkıyorsun Yolculuğa çıkmadan önce e, Arabanın benzinini kontrol ediyorsun ee, Diyorsun En son çıkmadan önce İstanbul'dan ne yapalım Bir arabayı dolduralım Yolda belki pahalı olur şey gibi. Yani bu yine sefer Ne gitsek bile sefer Evet ilk herhalde. Mekke ve Medine'de seferliklik mi var? Mı? Mekke ve Medine'de seferlik kim için? Umreci mi için? 17 Tabii 17 yani 17 umreci adam gitmiş Mekke'ye, 15 gün otelde kalacak veya 40, 45, veya 45 gün kalacak otelde kalacak. Seferidir bu adam. Orayı vatan edinmedin sen. Orayı oraya ikamet kehan almadın. Orada ne yapmadın? E, yerleşmedin yani. Ondan dolayı sen orada seferisin. Evet Kadir sorumuz var mı oradan? Hı -hı. Evet son sorumuzu alalım. Cuma ile bayram aynı güne gelirse cuma hükmü kalkıyor. Öğlen namazı kılınacak mı? Cuma'nın hükmü kalkıyor. Öğlen namazı kılınacak mı? Elbette. Öğlen namazı ne yapılacak? Kılınacak. Hatta öğlen namazı cemaatle kılınacak diyor İlmehli. Cemaatle kılmalıdır. Öğreteceğiz insanlara. Evet. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tubulek.